Hayvanların akıbeti ne olacak? Mahşerden sonra başlarına ne gelecek? Yani onlar da mahşere gelecekler, titrecekler. Onlar da kendi aralarında kısas işlemi olacak. İmam Nesefi rahmetullahi aleyh: "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ" Bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken onların da mahşere geleceğini, onların haş olacağını, sonra işte kendi aralarında kısas olacağını, o halde sonra öleceklerini söylüyor ayet-i kerimede de ayetin sonunda onların haşrından cenaba hak bahsediyor. Yani boynuzlu koyun boynuzsuz koyunu dünyada ezmişti. Boynuzsuz olan boynuzludan orada hakkını alacak. Sonra hepsi toprak olacak kafir de onlara bakacak diyecek ki ya leyteni ben de böyle toprak olup da kurtulsaydım diyecek